Aziz Sıddık kardeşlerim, size dört meseleyi beyan etmek kalbime ihtar edildi. Birincisi, hem lisan-ı hal, hem lisan-ı ile ve başka tezahüratlarla sorulan bir suale cevaptır. Deniliyor ki, madem Risale-i Nur hem kerametlidir, hem tarikatlardan ziyade iman hakikatlarının inkişafında terakki veriyor, ve sadık şakirtleri kısmen bir cihette velayet derecesindeler neden evliyalar gibi manevi zevkler ve keşfiyatlara ve maddi kerametlere mazhariyetleri görülmüyor hem onun talebeleri de öyle şeyler aramıyorlar bunun hikmeti nedir El cevap evvela sebebi sırrı ihlastır çünkü dünyada muvakkat zevkler kerametler tam nefsini etmeyen insanlara bir maksad olup uhrevi ameline bir sebep teşkil eder ihlası kırılır. Çünkü ameli uhrevi ile dünyevi maksatlar, zevkler aranılmaz. Aranılsa sırrı ihlası bozar. Saniyen, kerametler, keşfiyatlar, tarikatta sülûk eden âmi ve yalnız imanı taklidi bulunan ve tahkik derecesine girmeyenlere bazen zayıf olanları takviye ve vesveseli şüphelilere kanaat vermek içindir. Halbuki Risale-i Nur'un imani hakikatlarına gösterdiği hüccetler, hiçbir cihette vesveselere meydan vermediği gibi, kanaat vermek cihetinde kerametlere, keşfiyatlara hiç ihtiyaç bırakmıyor. Onun verdiği iman-ı tahkiki, keşfiyat, zevkler ve kerametlerin çok fevkinde olmasından, hakiki şakirtleri öyle keramet gibi şeyleri aramıyorlar. Salisen Risale-i Nur'un bir esası kusurunu bilmekle mahviyet kerane yalnız rızai ilahi için rekabetsiz hizmet etmektir. Halbuki keramet sahipleri ve keşfiyattan zevklenen ehli tarikatın mağbeînindeki ihtilaf ve bir nevi rekabet ve bu enaniyet zamanında ehli gafletin nazarında onlara suizan edip o mübarek zatları benlik ve enaniyetle ittiham etmeleri gösteriyor ki, Risale-i Nur'un şakirtleri, şahsı için keramet ve keşfiyatlar istememek, peşinde koşmamak lazım ve elzemdir. Hem onun mesleğinde şahsa ehemmiyet verilmiyor. Şirket-i maneviye ve kardeşler birbirinde tefani noktasında, Risale-i Nur'un mazhar olduğu binler keramet ilmiye ve intişar hizmetteki teshilat, ve çalışanların maişetindeki bereket gibi ikramat-ı ilahiye umuma kafi gelir, daha başka şahsi kemalat ve kerameti aramıyorlar. Rabian, dünyanın yüz bahçesi fani olma kaysiyetiyle ahiretin bâkî olan bir ağacına mukabil gelemez. Halbuki hazır lezzete meftun kör hissiyat-ı insaniye fani hazır bir meyveyi Bâkî uhrevi bir bahçeye tercih etmek cihetiyle nefsi emmare bu haleti fıtriyeden istifade etmemek için Risale-i Nur şakirtleri, ezvâk-ı ve keşfiyat-ı maneviyeyi dünyada aramıyorlar. Risale-i Nur şakirtlerine bu noktada benzeyen eskiden bir zat, harem ile beraber büyük bir makamda bulundukları halde maişet müzayakası yüzünden haremi, demiş zevcine: ihtiyacımız şiddettir." Birden altından bir kerpiç yanlarında hazır oldu. Haremine dedi: "İşte cennetteki bizim kasrımızın bir kerpicidir. Birden o mübarek hanım demiş ki: "Gerçi çok muhtacız ve ahirette de çok böyle kerpiçlerimiz var. Fakat fani bir surette bu zayi olmasın, o kasrımızdan bir kerpiç noksan olmasın. Dua et, yerine gitsin. Bize lazım değil." Birden yerine gitti keşf ile gördüler diye rivayet edilmiş. İşte bu iki kahraman ehl-i hakikat, Risale-i Nurşakirtlerinin dünyaya ait ezvâk kerametlere koşmadıklarına bir hüsnü misaldir. İkinci mesele, tevafuk eğer müteaddit tarzda ve ayrı ayrı cihette birbirini takviye edecek surette olsa, kat'iyet ve sarahat derecesinde kanaat verebilir. İşte hapisten sonra yazılan bir kısım mektuplarımız hem makbul hem çok ehemmiyetli hem bu zamanda halk onlara çok muhtaç olduğuna bir emare olarak yazdığımız zaman hilaf-ı bir tarzda serçe kuşunun ve Kudüs kuşunun ve güvercinlerin garip bir tarzda odama gelmeleri ve birbirine tevafuk etmesi ve milasta ehemmiyetli bir kardeşimiz Halil İbrahim'in Kuddüs kuşu bahsi bulunan mektubu aldıkları zaman, aynen hilaf-ı adet, kilitli bir odasını açarken, Kuddüs kuşu oda içerisinde uçmaya çalışması, hem içinde bulunan mektubu, hem bizim kuşlarımıza tevafuku ve medrese-i Nuriye'deki şakirtlerin o mektuplarımızı okumak zamanında iki çekirge mektubun başına gelip dinlemeleri, sabık kuşlarda tevafukatına bu küçük kuşlar dahi hem tasdik, hem tevafuk ettikleri gibi. İnebolu'daki sadık kardeşlerimizin imzalarıyla, yine mektubumuzu gecede okudukları zaman, gayet heyecanlı bir tarzda bir gece kuşu, onları korkutup, pencereye el atıp, iki kanadı ile pencereyi döyerek, lisan-ı ile ben de o mektupla alakadarım, bizi alakasız zannetmeyiniz diye, yine sabık aynı meseleye, ve sabık kuşların alakadarlıklarına, büyük kuş da tam tevafuk ve tasdik ediyor. Aynı meseleye bu kadar tevafukat, âşiye, bu mektubu üstadımızdan yeni almıştık, ben yani hüsrev okuyordum, arkadaşım tahiri yazıyordu, gül kahraman kuşu odamızın penceresine konup, hüsrevin başını görmekle bırakıp gitti, hüsrev Tahiri hem mektuplardaki mücmelen bahsedilen hakikatların çok ehemmiyetli olmasından ve nev'i beşerin bu asırdaki vaziyetine bakması noktasında acaba kainat kitabının hadisat ve meseleleri birbiriyle tarlığını düşünen ve hayali geniş bir ehli kalp ve fikir böyle dese hakkı yok mu ki güya beşer gayet kesretli tayyareleriyle ve insan kuşlarıyla kuşların alemi olan cev ve havadaki kuşları hem korkutup hem kuşlar aleminde acip bir heyecanla nev-i beşerin gidişatına karşı kuşlar dahi ciddi alakadarlık gösterip insanların bu zalim, tahribatçı canavar kuşlarına karşı kimler mukabele edip onları zulümden, tahripten vazgeçirip beşerin menfaatinde ve saadetinde çalıştırmasına çalışan kimlerdir diye Risale-i Nur meselelerine alakadarlık gösteriyorlar denilse yeri yok mu? İhtimal verilmez mi? Manasız bir hayal denilebilir mi? Üçüncü mesele Geçen üç sene evvel Ramazan'da tehlif edilen ve yine bu sene Ramazan'da serbest intişar eden âyet Kübra'nın bir hülasası olan Hizb-i Nuriye'yi okudum. Fakat bir saatten fazla çekerdi. Birden o hülasanın da bir hülasası, 10 veya 15 dakika aynı Ramazanda tezahür etti. Onu okuduğum zaman bütün ayetül kübra'yı okuyorum gibi bir inkişafatı imaniye ve tefekküru saatin hayrun min ibadeti senetin sırrına mazhar iki veya üç sayfalık arabiyül ibare okuyorum. Vakit bulamıyorum, kendi kalemimle size yazayım. İnşallah bir zaman size yazacağım. O parçayı benim gibi anlayanlar kendisine mahsus nüsalarından ya ayetül kübraya, ya, ya Hizbün ül nuriyenin ahirinde yazar, tesbihattan ve duadan sonra 33 üç defa, La ilahe illallah tesbihatımızın yerinde, yalnız sabah tesbihatında manasını düşünerek, onu okuyabilir. Dördüncüsü iki noktadır. Birincisi, Isparta kardeşlerimiz, hususan Gül-Nur kahramanı Hüsrev, benim bu kış münasebetiyle maddi hacetlerimi merak ediyorlar yardım etmek istiyorlar. Ben de onlara teşekkürle beraber derim ki, onların Risale-i Nura hizmeti, her şakirdin saadet ebediyesine menfaati gibi, benim de hakiki kışım suretinde olan kabrimden sonraki kışta, ihtiyacatıma o derece mükemmel yardım ediyorlar ki, bu fani, muvakkat kışın hacatına yardımdan binler derece ziyadedir. Eğer benim elimden gelseydi, bütün ruhu canımla, Kemal-i ile bütün onların hacat-ı maddiyesini temine çalışırdım. Beni merak etmeyiniz. İktisat ve kanaat bana iki hazinedir. Tükenmez, bitmez. İkinci nokta. Bir zaman küçük Isparta namını alan ve her yerden ziyade geçen meselemizde hapis musibetini çeken İnebolu ve civarı kardeşlerimin gayet güzel ve samimane mektupları beni çok mesrur eyledi. Yalnız Risale-i Nur'un kahramanlarından, baba-oğulun meşrepleri ayrı ayrı olduğundan, birbiriyle tam imtizaç edemediklerinden endişe ediyorum. Baba ne kadar haksız da olsa, oğul onun rızasını tahsil etmeye mecburdur. Oğul da ne kadar serkeş de olsa, baba şefkatı fıtriyesini ona karşı esirgemez ve esirgememeli. Değil böyle baba ve evlat ve mümtaz seciyeli ve Risale-i Nur'un baş şakirtleri Belki birbirinden çok uzak ve düşman da olsalar, Risale-i Nur'un hatırı için, Risale-i Nur şakirtlerinin mabeynindeki tefani, birbirini tenkit etmemek, kusurunu affetmek düsturu ile, bu iki kardeşim, dünyevi ve cüz'i ve hissi şeyleri medar-ı münakaşa etmesinler, pederlik ve veletliğin iktiza ettiği hürmet ve şefkatle beraber, Nur'un şakirtliği iktiza ettiği, kusura bakmamak ve affetmek, ve benim çok sevdiğim iki kardeşim, benim hatırım için birbirini tenkit etmemek lazım geliyor. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dua ediyoruz. Aziz Sıddık kardeşlerim, manen maruz kaldığım iki şıklı bir sualin cevabıdır. Birincisi, neden en ziyade senin şahsın hakkında hüsnü zan eden ve sana büyük bir makam veren ve Risale-i Nur'la çok kuvvetli irtibatı bulunan ve sen de onları çok sevdiğin halde, hizmet-i nuriyenin haricinde, senin şahsın ile temaslarını istemiyorsun, ve senin hakkında fazla hüsnü zan beslemeyeni, sohbette tercih ediyorsun, daha ziyade iltifat gösteriyorsun, nedendir? El-Cevap, 33. sözün ikinci mektubunda dediğim gibi, bu zamanda insanlar, ihsanını muhtaçlara çok pahalı satarlar. Mesela benim gibi bir biçareyi, Salih veya veli zannedip sonra bir ekmek verir ve mukabilinde makbul bir dua ister. Bu kadar fiyat vermekten ise bu ihsanı istemiyorum diye hediyelerin ademi kabulüne bir sebep gösterdiğim gibi Risale-i Nur'un has şakirtleri müstesna olarak başkaları beni büyük bir makamda bilmekle kuvvetli bir alaka ve hizmet gösterir. Hem mukabilinde dünyada ehli velayet gibi nurani neticeleri ister sonra bize hizmetiyle ve alakasıyla manevi ihsan eder. Böylelerin bu nevi ihsanlarına karşı, istediği fiyata sahip olamadığım için mahcup oluyorum. Onlar da ehemmiyetsizliklerimi bildikleri vakit, inkisar hayale uğrarlar, belki hizmette fütura düşerler. Gerçi umur uhreviyede hırs ve kanaatsizlik bir cihette makbuldür. Fakat mesleğimizde ve hizmetimizde bazı arızalar ile, İnkisar-ı hayal cihetiyle, şükür yerine meyusiyetle şekva etmeye sebep olur, belki de hizmetten vazgeçer. Onun için mesleğimizde kanaat, daima şükrü ve metaneti ve sebatı netice verdiği için, ihlas dairesinde, hizmet noktasında çok hırs ve kanaatsizlik gösterdiğimiz halde, neticelerine ve semeratına karşı kanaatla mükellefiz. Mesela Risale-i Nur hizmetiyle Isparta ve civarında binler ehli imana fevkalade kuvvet-i imaniyeyi temin etmek olan bu netice, bizim fevkalade hizmetimize kâfidir. On kutup derecesinde biri çıksa, bin adamı derece-i velayete sevk etse, yine bu neticeyi aşağıya düşürtmez. Nur'un hakiki şakirtleri, bu gibi neticelere kanaat ediyorlar o büyük kutbun müritlerinin kanaat-ı kalbiyelerini temin eden üstadlarının fevkalade makamı ve meselelerde hükümleri yerine Risale-i Nur'un sarsılmaz hüccetleri, o müritlerinin kanaatlarından çok ziyade şakirtlerine kanaat verdiği gibi, bu halet ve itikat başkasına da sirayet eder, menfaat verir. O müritlerin kanatı ise hususi ve şahsi kalır. Hatta ilmi mantıkta, kaziye makbule tabir ettikleri, yani büyük zatların delilsiz sözlerini kabul etmektir. Mantıkça yakîn ve katîyeti ifade etmiyor. Belki zannı galip ile kanaat verir. İlmi mantıkta bürhânı yakînî hüsnü zanna ve makbul şahıslara bakmıyor. Cerh edilmez delile bakar ki bütün Risale-i Nur hüccetleri bu bürhânı yakînî kısmındandır. Çünkü ehli velayetin amel ve ibadet ve sülük ve riyazetle gördüğü hakikatlar ve perdeler arkasında müşahede ettikleri hakiki imaniye aynen onlar gibi Risale-i Nur ibadet yerinde ilim içinde hakikata bir yol açmış, sülük ve evrat yerinde mantıki bürhanlarla ilmi hüccetler içinde hakikatül ül yol açmış ve ilmi tasavvuf ve tarikat yerinde doğrudan doğruya ilmi kelam içinde ve ilmi akide ve usulü din içinde bir velayet kübra yolunu açmış ki bu asrın hakikat ve tarikat cereyanlarına galebe çalan felsefi dalaletlere galebe ediyor, meydandadır. Teşbih-i hata olmasın, nasıl ki Kur'an'ın gayet kuvvetli ve mantıki hakikati, sair dinleri felsefey-i tabiyyenin savletinden ve galebesinden kurtarıp, onlara bir noktayı istinat oldu, taklidi ve aklın haricindeki usullerini de bir derece muhafaza etti, aynen öyle de. Bu zamanda onun bir mucizesi ve nuru olan Risale-i Nur dahi felsefeyi maddiyeden gelen dehşetli dalaleti ilmiyeye karşı avam-ı ehli imanın taklidi olan imanlarını o dalalet ilmiyenin savletinden kurtarıp umum ehli imana bir nokta-i istinat ve yakın ve uzaklarda olanlara dahi zaptedilmez bir kal'a hükmüne geçmiştir ki bu emsalsiz dehşetli dalaletler içinde yine avam-ı mü'mininin imanını, şüphelerden ve İslamiyetini hakikatsızlık vesveselerinden muhafaza ediyor. Evet her tarafta hatta Hint ve Çin'de ehl-i iman, bu zamanın çok dehşetli dalaletinin galibesinden acaba İslamiyet'te bir hakikatsızlık mı var ki, sarsılmış diye şüpheye ve vesveseye düştüğü vakit birden işitir ki, bir risale çıkmış, imanın bütün hakikatlarını kat'i ispat eder felsefeyi mağlup edip, zındıkayı susturuyor diye anlar, birden o şüphe ve vesvese zail olup, imanı kurtulur ve kuvvet bulur. Sualin ikinci şıkkı. Sen bir mektubunda şairane bir latifeyi, yani kuşların, mektuplarını yazmak ve okumak zamanında yanınıza ve şakitlerin yanına gelmelerini, o latifeyi ciddi bir tarzda kardeşlerine yazdın. Halbuki o kuşlar, Hâl alemi ve Risale-i Nur'un hadisata karşı faydasını bilecek mahiyetinden uzaktırlar. el cevap Emir ve izni ilahi ve havl ve kuvveti rabbaniye ile umum hayvanatın melayikeden bir çobanı, bir nazırı olduğu gibi kuş taifesinin de bir çobanı var. Onlar bilmese de emri ilahi ile ve ilham-ı rabbani ile çobanları onları sevk eder. O sevki fıtri ise kuşlara gelen ilhama dayanır. Kuşlar ilhama mazhardırlar ki yaşı bir günlük bir arı yavrusu havada bir gün mesafede gider, o ilhamı fıtri ile, o sevki rabbani ile yolunu şaşırmadan dönüp gelip yuvasına girer. Evet, nasıl ki Küre'yi Arz Risale-i Nur ve Şakirtlerine gelen zulme itiraz etti, ve cev hava yağmursuzlukla ve soğukla risale-i nura gelen tazikat ve müsadereyi tenkit etti ve bulutlar serbestiyetini yağmurlarla alkışladı elbette kuş nevi de alakadar olabilir evet insanın bir kısım suni kuşlarının bir bomba yumurtası ile bir köyü harap edip bin adamı mahveden cinayetine ve cehennemi zakkum yumurtaları taşıyan o insani kuşların tahripçi kısmını hem küreyi arza hem nevi beşere müstebidane merhametsiz tahribatına karşı bu hayvani kuşlar tesirli bir surette istikbali tenvir eden risale-i nûru elbette manen tebrik edip alkışlar diye suretindeki hadise gerçi çok tatlı bir latifedir fakat çok ince bir hakikat dahi içinde var. Kardeşlerim, bu defa meyve risalesinin tam kıymetini bilen ve kendine meyveci namını veren Risale-i Nur santralcısının yazdığı mektup, beni çok memnun eyledi. Çünkü hulusi hakkı gibi 20 seneye yakın bir zamandan beri mabeyinlerinde olan samimane dostluk ve kardeşlik tam devam ve sebat ettiği gibi, onların Risale-i Nur'a karşı alaka ve irtibat ve sadakatları, aynen mabeyinlerindeki halisane münasebetleri gibi hem devam ediyor, hem metanet kesbediyor, arızalarla sarsılmıyor. Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ki, böyle halis, muhlis ve başkalara hüsnü misal olan sadık şakirtleri, Risale-i Nur'a vermiş ki, daimi hakta hulus ile ve nur hizmetinde, sabır içinde şükrediyorlar. O meyvecinin civarında ismini söylemediğim, malum ve çok alakadar olduğum kardeşlerim, hususan barla sıddıkları, beni çok defa hayalen eski zamana ve o memlekete celbediyorlar. Barla ve dağlarında gezdiriyorlar, ben onlarla ve o yerleriyle çok alakadarım, unutmuyorum. Onlara binler selam ediyorum. Kozca hatibi Hasan Şükrü'nün mektubu beni memnun eyledi, selam ederim. Masumlar, ümmiler, hemşireler ve kalemle çalışanlar başta olarak umum kardeşlerime birer birer selam ve dua ediyoruz. Elbâkî huvelbâkî Kardeşiniz Sayit Nursi Mahkeme tarafından bana iade edilen ve daha elime geçmeden postadan müsaade edilen mübarekler heyetinin pehlivanı Küçük Ali'nin bir mektubunu gördüm ki, her iki senede bir defa bütün Risale-i Nur'u yazmağa karar vermiş ve yapmış. Bu kahramanlığı ile benim, Risale-i Nur'un birinci şakirdi olan Büyük Mustafa'da hakiki bir Abdurrahman'ı ve arkasında çok Abdurrahmanları göreceğim diye, keşfiyatımı tam tasdik etmiş, ve o mübarek Mustafa'nın vazifesini tam yapmış. Ve Hafız Mustafa dahi, Hafız Ali zamanında tam bir muavini, ve vefatından sonra tam bir varisi olduğunu, hapiste gösterdi. Demek mübarek heyet-i âlisinde, 18 on sekiz sene evvel ümit ettiğim Hizmet-i Nuriye'yi, tam yapmışlar ve yapıyorlar. Ektikleri tohumlar, onlar çalışmasalar da, Onların bedeline mahsulat veriyor. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ediyoruz.